Şem'e Hidayeti Kur'aniyenin Nesiminden Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alem'in, alâ rahmetihi al âlemin bi risâleti's seyyidil murselîn Muhammedin sallallahu aleyhi ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. İlem eyhel aziz şu âlem görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve envâ La lâ ilâhe diye tevhidi ilan ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktiza ediyor. Ve o tabakatla enva bütün erkaniyle, ile la Rabbi illahu diye ilana şehadet ediyor. Çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor. Ve o erkan bütün azası ile la maleke illahu diye şehadetlerini ilan ediyorlar. Çünkü aralarındaki temasül böyle iktiza eder. Ve o aza bütün eczası ile Lamu debbire llau diye şehadet eder. Çünkü aralarında teabun ve tedahul vardır. Ve o edza bütün cüziyat ile la murebbiye İllau diye olan şehadetini ilan eder, Çünkü aralarındaki tevafuk kalemin bir olduğuna delalet ediyor. O cüziyat bütün hüceati ile lamu mutasarife fil hakikati İllau diye şehadet eder. Ve o hüceat bütün zerrat ile, La nâzıme illâ diye ilân-ı eder. Çünkü cevâhir-i fert arasındaki haytın bir olduğu böyle iktiza eder. Ve o bütün esiriyle la ilâhe illâ hû cevheresiyle ilân-ı tevhid eder. Çünkü esirin besateti, sükûnu, intizamla emri hâlike sür'ati imtisali böyle iktiza eder. İlem eyü'l-aziz, hiçbir insanın Cenabı ı Hakk'a karşı Hakkı itirazı yoktur ve şekva ve şikayete de haddi yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilafı hevesini iktiza eden nizam-ı âlemde binlerce hikmet vardır. O ferdi irza etmekte o bin hikmetin ğıdabı vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilemez. Velevitte ba'al hakku ehva'uhum lefesadet'is semâvâtü Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse Dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına müvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarkları ile hareketten teskin edilsin. İlem eyü'l cesedin bir uzbundaki bir hücrede yapılan tasarruf en evvel cesedi tasavvur etmeye mütevekkiftir. Çünkü küllün nakışları ile, ile cüz'ün çok alaka ve münasebetleri vardır. Öyleyse cüzde tasarruf Halık-ı küllün emri altındadır. İlem eyü'l hevam Balık gibi küçük hayvanların yumurtalarını, haşerat ve nebatatın tohumlarını pek büyük bir rahmetle, bir lütuf ile, bir hikmetle eden sani hakimin hafıziyetine layık mıdır ki, ahirette semere veren ağaçlara çekirdek olacak amalinizi hıpsetmesin, ihmal etsin. Halbuki sen hamili emanet, halife-i arzsın. Evet, her bir zihayatta bulunan hıpsul hayat hissi. Vücudun ebedi bir bekaya ismi hay, Hafiz, Baki'nin tecellisiyle incirar edeceğine delalet eder. İlem eyühel Aziz, bir incir tohumunu tavırdan tavıra hıfz eden, devirden devire himaye eden, inhilalden vikaye eden ve o tohumda incir ağacının teşkilatına lazım olan esasları kemali ihtimam ile muhafaza eden elbette ve elbette halife-i arz unvanını alan nevi-i beşerin amalini ihmal etmez hıfz eder İlem eyühel lafızların tebeddülüyle ile mana tebeddül etmez baki kalır kabuk parçalanır lüb baki ve sağlam kalır libası yırtılır cesedi sağlam baki kalır Ceset ölüp dağılırsa da ruh baki kalır. Cisim ihtiyarlanırsa enaniyet genç kalır. Çokluk cemaat dağılır ama vahid fert baki kalır. Kesret bozulur, vahdet baki'dir. Madde kırılır, nur baki'dir. Bina-i ömrün bidayetinden sonuna kadar devam eden mana çok cesetleri tebeddül ve tavırdan tavıra intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde vahdetini, bekasını muhafaza ettiği gibi, ölüm hendeyini de atlayarak, salimen ebed yoluna devam edecektir. Mahaza her vakit, fenaya hazır ol emrini intizar eden zail ve bekasız maddiyatta, şu hıps ve muhafaza düsturu, beka ile çok münasebettar olan ruh ve manada da caridir. İlem Eyyühelaziz! Uluhiyetin azameti, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin küçük olsun büyük olsun, yüksek olsun alçak olsun, tahtı tasarrufunda bulunduğunu istiyor. Senin hissetin veya hakaretin onun tasarrufundan hariç kalmasına sebep olamaz. Çünkü senin ondan buudun varsa da onun senden buudu yoktur. Veya senin bir sıfatının hakareti vücudunun hakaretini istilzam etmez. Veya mülk ciyetinin mülevves olması melekût ciyetinin de mülevves olmasını iktiza etmez. Ve keza Hâlik'in azameti çirkin şeylerin tasarrufundan çıkmasını istilzam etmez bilakis azameti hakikiye icat hususunda infiradı tasarruf cihetiyle de ihatayı iktiza eder. İlem eyühel aziz maddi olan bir şey kesafeti ne kadar fazla olursa o nispetle ince ve gizli şeyleri göremez ve onları idrakten kasırdır. Fakat nur ve nurani şeyler ne kadar nuraniyette terakki ederse Onispette ince ve gizli şeylere nüfuzu tam ve keskin olur. Ve keza ne kadar latif olursa o derecede maddiyatın içlerini keşfeder. Röntgen şuağı gibi. Mümkinatta mesele bu merkezdeyse vacip vahid olan Nurul Envar ne derece Nafizul Khafaya, bil Esrar olacağı bir derece anlaşıldı. Öyle ise azameti tam manasıyla ihata, nüfuz, şumulu iktiza ve istilzam eder. İlem eyül Aziz, ekseriyeti mutlakayı teşkil eden Allah'ın aasın fehimleri Kur'anca o kadar mürat edilmiştir ki, birkaç dereceyi, birkaç ciyeti ihtiva eden bir meselede, Allah'ın fehimlerine en mehnus, en karip ciyeti ve nazarlarına en vazı, en zahir dereceyi söylüyor. Çünkü öyle olmasa, delilin neticeden hafi olması lazım gelir. Kur'an'ın kâinattan yaptığı bahis. Halkın sıfatlarını ispat ve izah içindir. Binaen aleyh ne kadar cumhurun fehmine yakın olursa irşada daha layık ve daha muvafık olur. Mesela halkın tasarrufatına delalet eden ayetlerden en zahir, en aşikar olan tabakayı "Ve min ayatihi halqu's semawati ve'l ardı bihtilafi elsinetikum ve elvanikum" ayetiyle zikretmiştir. Halbuki bu tabakanın arkasında vucuhun taayyınaat teşahhusat tabakası vardır. Evvelki tabakanın fehmi ikinci tabakanın fehminden daha yakındır. Ve keza en aşikar dereceyi in nafi kalıks sema ve atival arlığı vaktile filleyliwan ayetiyle zikretmiştir. Bu derecenin arkasında arzın şems etrafında emir ve iradeyi ilahi kanunu ile tahrik ve tedviri derecesi de vardır. Lakin bu derece evvelki dereceden bir derece mahfi olduğundan terk edilmiştir. Ve keza vacalna'l cibala autadan cümlesiyle en okunaklı sayfeyi göstermiştir. Halbuki bu sayfenin arkasında direk ve kazıklar ile tehlikeden muhafaza edilen bir sefine gibi arz da içerisinde bu gelen her cümersten dolayı parçalanmak tehlikesinden korumak için dağlar ile kazıklanmıştır. Sayfesi de vardır. Fakat bu sayfa avamı nasça o kadar okunaklı olmadığından terk edilmiştir. Ve bu sayfanın altında da şöyle bir haşiye vardır. Hayatı besleyip sağlamak üzere dağlar arza direk yapılmıştır. Çünkü dağlar suların mahzenidir, havanın tarağıdır, tasfiye ediyor, toprağın hamisidir, denizin istilasından vikaye ediyor. Zaten hayatın direkleri bu unsurlardır. Bu sırra binaendir ki şeriatça hilalin tulu ve grubu nazara alınmıştır. Çünkü bu ise ayları günleri hesap etmekten avamca daha kolaydır ve yine o sırra binaendir ki ezhanı avamda tespit ve takrir için Kur'an'da tekrarlar vukua gelmiştir. İlem eyyühel aziz ayetlerin bahsettikleri hakikatler şiirlerin bahsettikleri hayalattan pek vasi ve pek yüksektir. Bu itibarla şiirden addedilmemiştir. Hem de ayetler, sahibinin şuunat ve efalinden bahseder. Şiir ise fuzuli olarak gayırdan bahseder. Hem de fil cümle adi şeylerden bahsi harikuladedir. Şiirin harikuladelerden bahsi alelekser adidir.